Tema Vakfı tarafından hazırlanıp sunulan Yeşil Dalga programından herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Bugün yine saatlerimiz 11.30'u gösterene kadar sizlerle birlikteyiz. Ve Yeşil Dalga programında bugün e, çok özel bir konumuz ve çok özel konuklarımız var. Bugün yürüyen budalalarla birlikteyiz. Ve sevgili Halil Bey, sevgili Yeşim Hanım bizlerle birlikteler. Konuklarımıza da hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz. Her, hoş, hoş bulduk. bulduk. Merhaba. Ee, evet bugün 16 Ekim 2014 ve 16 Ekim'in bizde açısından ve dünya açısından da e, büyük bir önemi var. Bugün Dünya Gıda Günü. E, Birleşmiş Milletler tarafından 2014 yılının teması zaten Uluslararası Aile Çiftçiliği yılı olarak belirlenmişti. Ve 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde de aile çiftçiliği kapsamında gıda güvencesi, tarımın yeniden ivme kazanması, sağlıklı bireyler yetişmesi... Ve yerel okulünün canlanması konuları ön plana çıkıyor. çıkıyor. Ee, aslında aile çiftçiliği deyince e, geleneksel olarak e, tarımsal üretim yapılmasını anlayabiliriz. Burada da e, bu geleneksel yöntemler neden önemli? E, ürünlerimizin, biyolojik çeşitliğimizin korunması açısından, e, örneğin kimyasalların kullanılmaması, e, su tüketiminin... E, çok minimum seviyede tutulması gibi birçok faydalı çiftçiler açısından, bizim sağlığımız açısından çok faydalı sonuçları oluyor geleneksel tarım yöntemlerinin. Günümüzde küreselleşmenin etkisini diğer tüm alanlarda gördüğümüz gibi maalesef gıda sektöründe de görüyoruz genelde. Bu üretim şekilleri değişiyor. Büyük ölçekli işletmeler, endüstriyel üretim şekline dönmüş durumda ama hem 2014 yılı, ana teması e, aile çiftçiliği yılı olarak belirlendiği için hem de hani her zaman biz toprakla e, yakın haşır bir vakıf <gülüyor> olarak her zaman zaten aile çiftçiliğinin e, önemini vurgulamak istiyorduk. Çünkü e, bir diğer açıdan da bakarsak mesela yerel ekonominin canlanması diyebiliriz. Aile çiftçiliği dediğimizde küçük Tam ölçekli. Tam olarak aslında aile çiftçiliğinden neyi kastediyoruz sevgili Esra? Bunun... Küçük ölçekte e, yani çiftçilerin yaptıkları e, üretimler e, bu, hani şirketler bu büyük e, gıda şirketlerini bir kenara bırakırsak normal kırsalda e, geleneksel e, büyüklerden e, daha önceki nesillerden hep e, aktarılan yöntemlerin uygulanması Aslında ülkemizde de oldukça şey yaygın olan ve gereksiz olan Anadolu'nun... Yay, bugün... Yaygın. Gerçi şu da var Türkiye'deki verilere bakacak olursak şu anki kayıtlı 2012 verilene kayıtlı 2 milyon 214 bin 390 çiftçi var. Ama yüzdeye tarım sektörünün yüzdesine yani tarım sektörüyle uğraşan kişilerin yüzdesine bakacak olursak 1990'da yüzde 46 iken günümüze doğru geldiğimizde bu yüzde %24 24'e iniyor. Yani yüzde olarak hala çok düşük bir yüzde değil ama yani son bu 20 yılda yaklaşık yüzde 50 azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla... Aile çiftçiliği dediğimizde yine bu tarım e, sektörle uğraşan e, insanların doğrudan e, insanların da sayısının e, çoğaltılması. İşte böylelikle dediğimiz gibi yerel ekonominin canlanması dediğimizde kırsal kalkımı, e, tarımsal üretimin devamlılığını sağlanması dediğimizde gıda güvenliği de anlayabiliriz. E, dolayısıyla çok e, önemli bir e, nokta. Evet. Ee, o zaman şimdi konuklarımıza dönelim e, arzu ederseniz. Ee, Yürüyen grubu grubuyla birlikteyiz dedik ve dinleyicilerimiz tabii bu ismi duyunca ee, şey olmuş yani yürüyen bu dolalar kimler, kimler yürüyen bu dolalar ne demek ne diye demek? düşünmüş olabilirler. Şahsen belki kendi öykümüzden kendi tanışma öykümüzden başlayarak kendilerine söz vermek istiyorum. <gülüyor> ee, bizler kendiyle Diyarbakır'da tanışmıştık. Diyarbakır'da e, Tema Vakfı Diyarbakır Bölgesel Gönül Toplantısı'nın ardından bir şehir gezisi organize etmiştik ve e, Ahmet Arif'in evine girdiğimizde üzerlerinde yöresel kostümler olan yöresel kıyafetler olan ama böyle bir halk oyunları kıyafet değil de e, yöre halkının günlük yaşamda giydikleri kıyafetler olan ve e, farklı bir dilde e, ezgiler söyleyen, şarkılar söyleyen bir grup gördüm. Ben öncelikle kişi olarak şey demiştim, herhalde bir kilisenin korusu olabilir <gülüyor> diye düşündüm. Sonra kendileriyle tanışınca ve kendilerini tanıyınca gerçekten de e, hayran olmak elde değil. Dinleyicilerimiz de şimdi kendilerini tanımalarını istedik. Çünkü bu topraklarda, bu coğrafyada özellikle de e, bugünlerde bu ortaya çıkan birlikte yaşama olgusunun, bu kültürel zenginliği birlikte binlerce yıldır bir arada tutan bu olgunun bu kadar bence önem kazandığı bir dönemde Yürüyen Budolalar çok güzel bir iş yapıyor. Ee, ve o yüzden de kendini tanımak istedik. Ee, o zaman onu soralım. Yürüyen Budolalar nereden <gülüyor> çıktı? Kimsiniz sizler? Ee, biz aynı şirkette çalışan ya da daha önce çalışmış olan arkadaşlardan oluşan bir... E Arkadaş grubuyuz aslında. Seyahat grubu da demek istemiyoruz kendimize. Ee, biz çünkü rotalarımızı belirlediğimiz rotaları bir e, daha farklı, seyahat grubundan daha farklı bir şekilde ziyaret ediyoruz. E, grubumuz 80 kişilik, yaklaşık 80 kişiden oluşan e, oluşuyor e, ve e, 13 farklı rotaya e, seyahat yaptık, ziyaret ettik. E, Arkada, <gülüyor> e, Peki yürüyen budalalar ismi isim, nereden geliyor? İsim, isim de ne? şöyle. E, biz şu e, mottodan aslında yola çıkıyoruz. Yürüyen e, bir budala oturan onu da entelektüelden daha iyidir. E, mottosundan yola çıkarak <gülüyor> bu ismi <Belki> kendimize <gülüyor> uygun bulduk aslında. E, esasen şöyle. 1990'ların başıydı galiba. Evet. Fransız reklamcı Jacques Secure Türkiye'de bir siyasal partinin o tarihlerde seçim kampanyasını yürütmüştü. Onun AFA yayınlarından çıkan bir kitabı vardı. Anneme reklamcı olduğumu söylemeyin diye başlayan bir kitaptı. O kitabın içindeki mottolardan birisiydi. Bu yürüyen bir budala oturan on entelektüelden daha iyidir diyordu orada. O sözden hareketle biz de kendimize yürüyen budalalar demeydi aslında olduk. Şimdi ismimizi duyanlar ilk kısmını anlamakta çok zorlanmıyorlar ama e, ikinci kısmı e, çok da yakıştıramıyorlar. E, klasik, ortodoks anlamı yüzünden. Ben ee, de tanıştığımda kendileriyle yürüyen anladım. budalaları yürüyenler burada mı? Pardon, <gülüyor> budala değil mi? Doğru değil mi? diye birçok defa teyit ettim. E, şaşırtıcı bir isim bir yerde. Ee, en sık yanlış anlamı yürüyen budalar şeklinde oluyor. <gülüyor> E, esasen öyle. Yani bizim tek iddiamız yürümek. Hı hı. E, bir hareketin etrafında bir araya geldik. E, tamamen siviliz. E, hepimiz e, Yeşim Hanım'ın dediği gibi aynı şirkette çalıştık ya da çalışıyoruz. Ancak şirketimizin insan kaynakları departmanıyla dahi bir bağımız yok. E, Kurum bir sosyal sorumluluk projesi değil. Yani, e, kesinlikle var. değil. Onun altını özellikle çizmek istiyoruz. E, ortak yanımız aynı şirkette çalışmış ya da çalışmakta olmamız yaklaşık herhalde bir 10 yıl ortalamadır. 10 yıllık bir ortalamada birbirini tanıyan insanlardan oluşan bir arkadaş grubu bu. Peki yürüyen budalalar bir gezi seyahat grubu değil. Belki oradan birazcık bahsetmek lazım. Siz normal bir hani bugün şu ile gidelim. Hadi git beraber bir gezi düzenleyelim diye bu gezileri düzenlemiyorsunuz. Siz gittiğiniz coğrafyaya, gittiğiniz şehre e, gitmeden önce ciddi bir hazırlık süreciniz var ve öyle gidiyorsunuz ve gittiğinizde e, aslında o coğrafyanın öyküsüne ortak olmaya gidiyorsunuz. E, birazcık bundan bahsedebilir misiniz? Yürüyen Buzdaları farklı kılan nedir? E, farklı kılan aslında evet daha önce açıkçası ben kendi adıma da şöyle söyleyebilirim yani Yürüyen Budalar ismi e, altındaki bu, bu ekiple beraber. Yaptığımız ziyaretlerden öncesinde ben de gittiğim coğrafyaya, hani kendimce küçük hazırlıklarla gidiyordum tabii ki. E, orayı tanıma gayreti içinde oluyorduk. Ama bizim hep beraber yaptığımız bir organizasyonda herkesin katkısıyla, e, ekip içindeki bütün arkadaşlarımızın katkısıyla e, o yöreye ait e, şarkılarından... Bahset, şarkılarını e, alıyoruz, ele alıyoruz ve onların üzerinde çalışarak, şarkılar üzerinden yöreyi tanımaya çalışarak, kıyafetleriyle, yemekleriyle, kültürüyle e, hazırlanarak seyahate ise çıkmadan önce yaklaşık ortalama dört ay gibi bir hazırlıkla tanımış aslında bilmiş olarak e, sadece öğrendiğimizi görmenin bir e, hevesi ve isteğiyle e, maksimum dört günü olan seyahatlerimizde ...yola çıkıyoruz. Ee, anlatılır ki... E, ...Pikasso bir restoranda yemek yemektedir. E, meşhur da bir ressamdır. Sağlığında... E, ...meşhur olup para kazanan... Ta, ...kazanma taliine sahip ressamlardan birisi... ...kendisi restoran sahibi yanına geliyor... ...bir kağıt uzatıyor. Hatıra olarak... ...bir şeyler çiziktirmesini istiyor. Ve... Bir, bir, bir iki resim yapıyor. Bir iki çizim yapıyor. Eskiz yapıyor ve veriyor Picasso. Buyurun bayım. 80 frank lütfen diyor. <gülüyor> ee, Bay Picasso diyor yani sadece 5 dakika için 80 frank olacak şey mi? Yok diyor. 80 e, frank sadece 5 dakika için değil. 40 sene artı 5 dakika, dakika için e, bizim seyahatlerimiz öyle piramidin altını doldurmak için yaklaşık 4 saatlik 4 aylık 5 aylık hazırlıklar yapıyoruz e, sosyal medyada kapalı gruplarımız var sadece seyahate katılacak olan arkadaşlarımızın ya da yürüyen bu belli bir kıdemi olan arkadaşlarımızın dahil olduğu orada gün gideceğimiz rotaya dair günde 10-15 paylaşımla e, gideceğimiz yöreye hazırlıklar yapıyoruz e, biz bir gezi grubu değiliz bir şehirde gezmeye gitmiyoruz bunun altında özellikle çizmek istiyoruz. Ee, biz şehirleri ziyaret ediyoruz. Ziyaret hepimiz biliriz bayramlarda yapılır, e, büyüklere yapılır, büyü, yapılır, hastalara yapılır. Ee, bir hürmet ve muhabbet duygusuyla yapılır. Dolayısıyla biz gideceğimiz şehirleri seçerken öncelikle hürmetimizin ve muhabbetimizin olduğu şehirleri seçiyoruz. Dolayısıyla bunun altını özellikle çizmek istiyoruz biz. Şehirleri gezmiyoruz, onları ziyaret ediyoruz. Bugüne kadar hangi şehirleri ziyaret ettik? Edirne'ye de başladık. Aynı ekipte çalıştığımız iki arkadaşımız. E, la iş ortamındaki yolumuz ayrılmıştı Onları ziyaret edelim istedik e, 12 kişilik bir ekiple e, Edirne'ye onları ziyarete gittik e, Günü birlik bir seyahatti Tabii giderken böyle bir şeyin doğacağını Aslında evet Böyle <gülüyor> bir niyetle yola herhalde. çıkmamıştık Yani programlanmış evet. bir şey değil ama o hale döndü İyi ki de döndü e, Diğer taraftan bugün bakınca e, Öyle diyoruz tabi ee, ...ve bir hazırlıkla işte nerede ne yeriz, gitmişken hep beraber nereleri görürüz, nereleri ziyaret ed ederiz diye yola çıktık. Ee, çok keyifli, çok aksiyon dolu bir <gülüyor> gündü. Ee, üç ayrı arabayla yola çıkmıştık. Ee, böyle çeşitli aksilikler oldu çeşitli ekiplerde... Ee, daha sonrasında ofise döndükten sonra ertesi gün biz bunu konuşmaya başladık. Fotoğraflarımıza bakmaya başladık. Çok büyük bir heves içerisinde hani nereye gitsek. Hep yakın rotaları seçtik. Ee, iznik'le devam ettik. Ee, daha sonra Bursa'ya e, gittik. Konya'ya gittik. Konya ilk e, uçaklı seyahatimizdi. Onun haricinde araç kiralayarak araçlarla e, gidiyorduk. Ee, daha sonrasında e, Bursa'dan sonra e, Konya, Trabzon. Benim şehrime gitti. Trabzon'da bir gece konakladık. İlk e, konakladığımız seyahatimiz de orasaydı. Daha sonra ilk yurt dışı seyahatimiz oldu Bosna Ersek. E, onun Kars, İzmir, e, Kayseri, Kapadokya, e, Makedonya, Kosova, e, Sivas. Daha sonra sizinle tanıştığımız Diyarbakır, Mardin Midyat, Hasankeyf biz oraya. Tek taştan duvar olmaz ismini söyledik. <gülüyor> O Kullanıyoruz. Oydu, yani. evet. O şekilde diyoruz. Daha sonrasında da Van ve e, bittis oldu. Şimdi de İran'a hazırlanıyoruz inşallah. Evet çok ciddi bir hazırlık. Şimdi demin yayından önce de o İran için oluşturmaya başladığınız dosyayı görünce insan yani etkilenmemek mümkün değil. Yani çok kapsamlı bir hazırlık. Hem o yapılıyor bir de bu gezilerin yani hepsini bilmiyorum da şimdi onu sormak istiyorum. Bir kitap da aslında yani bir ürün de ortaya e, çıkmış oluyor evet. diyebiliriz. Onu önceden mi? Öncesinde mi? hazırlıyoruz. E, Kitapta müziğin e, gezilerimize dahil olmasıyla yani daha e, ciddi bir şekilde müziği gezilerimize ele almaya başladıktan sonra kitaplarımız da ortaya çıktı. Hı -hı. Var oldu. İşte beşinci seyahatimizden sonra Trabzon'dan itibaren müzik de dahil oldu. Ve dokuz tane kitabımız var. Kitaplarımızın içinde neler var? E, kitaplarımız müzik ağırlıklı. Yani öncelik müzikte gideceğimiz yöreye dair e, müzik dinliyoruz. Yaklaşık dört ay, beş ay boyunca. E, önümüzdeki rota on gün sonra İran'da olacağız. E, tahmin ediyorum binin üzerinde Farsça şarkı dinlemişizdir. E, sadece Farsça değil, bölgedeki diğer aksanlar, diğer dillerle alakalı şarkılarda dinledik. Gilaki, Lori Azeri, e, Kürdi, <gülüyor> bütün bunların hepsini dinliyoruz. E, Dinlemekle de kalmayıp öğreniyorsunuz, e, çalışıyorsunuz. Bazılarını, evet. bazılarını seçiyoruz. İran seyahati için <gülüyor> 71 eser seçildi. E, bunların e, anlamını bilmeden olmak, olmaz diyoruz. E, anlamını çözebilmek için ya Farsça öğrenmemiz lazım bu süre içerisinde ya da Farsça bilen birini bulmamız gerekiyor. Biz ikisini de yapıyoruz. Yani bir yandan Farsça öğrenmeye çalışıyoruz. Öğrenebildiğimiz kadarıyla ne kadar doldurabilirsek barda kerdir diyoruz. Bir yandan da bu konuda güvenebileceğimiz, sahih bize bilgi verecek kişilere ulaşıyoruz. Şu anda İran Seyahati ile alakalı Fars dili ve edebiyatı hocası İzmir'de bir arkadaşımız var. O yardımcı oluyor bize öncelikli olarak. Profesyonel olarak müzikle ilgilenen kimse... Var mı grubun yok, içerisinde? Ikide. Yok değil mi? Hayır, yani yok. profesyonel olarak müzikle ilgilenmiyorsunuz ama gitmeden önce gideceğiniz şehrin, coğrafyanın farklı dillerini, farklı kültürlerine ait müzikleri, şarkıları çalışıyorsunuz. Ee, yemeklerini öğreniyorsunuz. Gidelip gezilmesi gereken yerleri öğreniyorsunuz. Kültürüne dair araştırmalar yapıyorsunuz. <gülüyor> o yöredeki sanata dair araştırma yapıyorsunuz. Ciddi bir hazırlık ve bunun bir ürünü olarak bir kitap çıkartıp ve bunun içinde o şarkıları söyleyebilmek için de ciddi bir çalışma süreci evet, yani yaşayıp gidiyorsunuz. Aslında hani oraya konser vermeye gitmediğimiz için evet, e <gülüyor> yani öyle bir e e şeyimiz yok. Yani profesyonel olarak müzikle uğraşmasak bile de o şarkıları Yöre insanıyla beraber, e, hep beraber söyleyebilmek bizim için en büyük paylaşım. E, onu yaşamak için bu şarkıları ezberleyerek, çalışarak, e, doğru bir şekilde söylemeye çalışarak. Yani sesimizin çok önemi yok. E, sesimizle değil, e, söylediğimiz e, şarkılarla insanların duygularına, kalplerine dokunma niyetindeyiz. Onlar da sesimizi çok yadırgamıyorlar. Ona çok dikkat etmiyorlar sanırım biz şarkı söylerken. <gülüyor> ben dinleyen birisi olarak söylüyorum. O kadar yani e, mütevazi <gülüyor> davranıyorlar. Bence çok da başarılısınız bu konuda. Yani canlı dinleme fırsatın oldu senin değil bir mi? Birçok <gülüyor> defa. <gülüyor> evet, hazır o zaman müzikten bahsetmişken bir şarkı arası verelim. Ama anonsumuzu Halil Bey e, yapsın. Hangi şarkıyı seçtik? E, Doğru, kendisi aslında İyren'de e, hali hazırda maalesef Amerika'da yaşamak e, durumunda olan e, Mas'a e, Vahdet'in Hale ile isimli bir şarkısı var. Leyli bildiğimiz Leyla, Ha da bildiğimiz Ha. İçinde bu şarkıyı biz analiz etmeden evvel çok yabancı bir şarkı gibi geliyordu ama içindeki kelimelerin yüzde doksanı ya Türkçe ya da klasik Türkçe'de ortak olan kelimeler. Aslında bu şarkılar bizi e, o birliğe, o bütünlüğe götürüyor. <Gülüyor> e, yani bizihin bizi sürekli kategorize edip alt sınıflara bölüyor. <gülüyor> Ama bu müziğin dili bizi e, daha büyük bir birliğe doğru taşıyor. <gülüyor> Mahsavah dedim bu şarkısını. E, Dilekçe dinleyelim o zaman. <gülüyor> mecazıs, deremeydi katı bozdı, kin hessidir ozs, haqiqat məcazıs, Thank you. Kema Vakfı tarafından hazırlanım Yeşil Dalga programında Yürüyen Budalar grubuyla e, günümüzde birazcık daha aykırı gördüğümüz özel bir grupla e, coğrafyaların gittikleri, gezdikleri, gördükleri, ziyaret ettikleri daha doğrusu coğrafyaların öykülerinin peşine düşmüş e, özel bir grupta söyleşimiz, keyifli sohbetimiz devam ediyor. Evet. Hemen bir şey sormak istiyorum şimdi e, hani hangi şehirlere gittiniz şimdiye kadar kısaca bahsettiniz Edirne'den başlayıp yurt içi yurt dışı çok farklı şehirler gördük. Bu programı nasıl yapıyorsunuz yani bu şehirleri seçerken bir dikkat ettiğiniz esas aldığınız kriterler var mı yoksa e, kendinden gelişen bir süreç mi oluyor nasıl bir e, şey izliyorsunuz? Öncelikli kaygımız kendi medeniyetimizin şehirlerini ziyaret etmek. Ee, i̇nsan tanımadığını sevemiyor. Biz kendi medeniyetimizin biraz uzağına düştüğümüzü düşünüyoruz. Ee, aslında e, kendi şehirlerimizi tanıdıkça, kendi medeni medeniyetimizi tanıdıkça e, bir mücevher e, tepesinin yığınının üzerinde oturduğumuzu fark ediyoruz. Hı hı. O mücevher yığınının içine elimizi her daldırdığımızda zümrütler, yakutlar geliyor, altınlar, pırlantalar geliyor elimize. E, ancak bunun farkında olmadan e, dileniyoruz. Ee, biz e, dolayısıyla kendi kaynaklarımızı anlama kendimizi anlama gayreti içerisindeyiz e, o yüzden biz Bosna'da Ceza Rahmet Paşa'nın şehri olan Stolaç'a gittik de Tokyo'ya daha gitmedik <gülüyor> ee, biz e, Diyarbakır'ımızı gördük de daha Moskova'yı görmedik öncelikle kendi hinterlandımızda kendi medeniyetimizin şehirlerini anlama gayretindeyiz kendi hikayemizi anlama gayretindeyiz her şeyden önce. anladıkça da e, mesafeyi e, Açıp, Açıp daha, daha uzaklara bileyim. doğru. Evet Gidip her ya ya İstanbul'da veya <gülüyor> ee, ya Buradan hareketle yani önce kendi şehirlerimizi bitirdikten sonra elbette Moskova'yı da Tokyo'da görmek <gülüyor> isteriz. Çok isteriz. Ne kadar güzel. Ee, peki bizi dinleyenler sizlere ulaşmak isterlerse, sizleri takip etmek isterlerse e, bu e, tabirinizle e, o mücevherden elinizi daldırdığınızda aldıklarınızı görmek, paylaşmak. ...duymak isterlerse... E, ...nasıl ulaşabilirler size? Esasen şunu söyleyeyim nasıl ulaşılacağından evvel... ...bizim yaptığımız çok orijinal bir şey değil... ...kimsenin yapamayacağı bir şey de değil... E, ...sadece biraz aşkla yapıyoruz biz bunu... E, ...yani herkes... E, ...artık elektronik imkanlar sınırsız... ...her bölgenin müziğine ulaşabilir... ...onları dinleyebilir, kendince en iyi seçki yapabilir... ...bunları bir araya getirip... ...o şarkıların sözlerini anlamaya çalışabilir... ...şarkının içinde geçen madımak ne demektir... Bunu öğrenebilir. Kitaplara bakabilir. Arkadaşlarına sorabilir. Ee, bunu bir kitap haline, not haline getirebilir. Ee, aylarca bunların hazırlıklarını yapabilir. Gideceği zaman, gideceği bölgeye dair bir takım kostümler tasarlayabilir. İyi bir arkadaş grubu oluşturup bu seyahatleri yapabilir. Ama niye yapmıyor insanlar bilmiyorum. Ee, yani bizim e, temel şeylerimiz, parametrelerimiz bunlar. Bu şekilde seyahat ediyoruz. Bunun yayıldığını görmeye çok arzu ederiz. Yani bizim ekibimizin çok büyümesi değil ama hani bize benzeyen ekiplerin çoğalmasını <gülüyor> çok arzu ederiz. Örnek olmamızı Evet, bizim. Ee, evet e, öyle. Bizim neler yaptığımızı merak eden arkadaşlar e, bütün iletişim bilgilerimize ...sitemizden ulaşabilirler. E, sitemiz Yürüyen budalar nokta.net sistemimizden. Yürüyen budalar tam olarak öyle. Nokta.net <gülüyor> <gülüyor> e, Facebook'ta da bir onun paralelinde sayfamız var. Oradan da takip beyin takip, takip edebilirler bizi. E, ...bir iletişim imkanları da sınırsız artık yani. Hiçbir engel yok. Evet. Peki. E, yani... Bu kadar belki de son yıllarda yani son yüzyıllarda da diyebiliriz tüketimin arttığı tüketim kültürünün bu kadar yaygın oldu ve tüketen bir toplum olmuşken bu toplumun kazandıklarını binlerce yıldır bu topraklarda bu coğrafyalarda e, elde edilen kazanımların peşine düşmüş. Aslında bir yola çıkmış ve yolda da birçok yol arkadaşıyla tanışmış. bizde tanışmaları da öyle aslında evet, biz de onları kendi şans. yolumuzda gördük. Bize yol arkadaşımız oldular. Ee, yani Hı -hı. aslında kendi seyir uyanınızı yaşarken e, o toplumun, o coğrafyanın kültürünü ve bütün o tüketim toplumunun aksine geçmişte var olan, öğrendiğimiz, bildiğimiz şeyleri tekrar gün yüzüne çıkarmaya çalışan e, bir özel grup olarak görüyoruz. Ve o yüzden de bugün e, bu programda kendilerini konuk almak istedik. E, Halitim Bey hep söyler, e, aslında bu toplumun doğasında, bu coğrafyanın doğasında yetinebilmek yani fazla tüketmeden, e, olanı paylaşarak, e, bilenin bilmeyen ne, olanın olmayana borcu var e, düsturundan yola çıkarak e, birçok zenginlik var ve bu toplum aslında kendine yetebilen bir toplum. Siz de bunun peşine düşmüş, özel bir grupsunuz. O yüzden iyi ki geldiniz, neyi de geldiniz, konuğumuz oldunuz. E, umarız bu söyleşi başka e, gruplara, başka yeni, yürüyen başka gruplara <gülüyor> örnek olur, <gülüyor> model olur. Gecen tilkiler olabilir. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Ben de e, açıkçası Yürüyen Budalılar kendi içinde bir grup olduğu için... ...Yürüyen Budalılar'ı takip edenler grubu kurup <gülüyor> takılmak <gülüyor> istiyorum... ...arkalarından nereye giderlerse. E, Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çok, size. çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederiz. Son bir eğer e, hani vermek istediniz mesaj bir e, şey varsa çok kısa hemen alabiliriz. Ee, kısa bir şey Çok teşekkür ederiz bizi misafir ettiğiniz için. E, temaya gelirken... E, 18. yüzyılda doğmuş, 19. yüzyılın başlarında ölmüş. E, Fransız devriminin Napolyon Savaşları'nı, 1848 Avrupa buhranını, vahşi kapitalizmi yaşamış e, fizyolog, zo zoolog, botanikçi, antropolog, arkeolog, metrolog, coğrafyacı, e, disiplinir bir e, bilim adamı olan Alexander von e, Humboldt'un birkaç e, sözünü okuduk. Onları bir aktarmak istiyorum çok Hı -hı. kısaca. Der ki kendisi e, evreni bir bütün olarak kavramak ve acılara son vermek için e, savaşlardan bıkmış insanların bitkilerin sessiz yaşamlarıyla ilgilenmeye ve yerkürenin hala taze yaşamları olduğunu hatırlamaya çağırıyorum. E, bütün bu hengamenin arasında kendi medeniyetimize, kendi şehirlerimize, kendimize ve kendi doğamıza bakarsak bu bize iyi gelir diye düşünüyoruz. E, çok, çok teşekkür çok ediyoruz. Günler. Çok teşekkürler. Bundan güzel bir kapanış cümlesi olamaz <gülüyor> Bence herhalde. Bence de olamazdı. Teşekkürler. O zaman haftaya görüşmek üzere. Tekrar görüşünceye dek kalın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeşil Dalga Çevre mücadeleleri üzerine Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü